Evvel zaman içinde Kalbur saman içinde Buradan çok da uzak olmayan bir köyde İki iyi arkadaş yaşarmış. Kaplumbağa ve tavşan. Kaplumbağa ve tavşan çok iyi arkadaş olmalarına rağmen tamamen birbirlerinin tersiymiş. Tavşan sabah uyandığı gibi kalkar, yatağını toplar, dişlerini fırçalar, yemeğini yer ve dışarı çıkar. Kaplumbağanın evine giderken baykunduza, bayan ayıya ve bayan tavuğa günaydın dermiş. Günaydın baykunduz. ''Günaydın bayan ayı, günaydın bayan tavuk.'' diye hepsini selamlamış. Tavşan o günde evinden çıkıp çabucak kaplumbağanın evine varmış ve kaplumbağayı çağırmış. Kaplumbağa çok yavaş olduğundan beklerken tavşanın canı çok sıkılmış. Tavşan ''Kaplumbağa, günaydın kaplumbağa, ben eski dostum tavşan, ben geldim aç kapıyı.'' demiş. Sonra dayanamamış ve kapıyı birkaç kere çalmış Camdan içeri seslenmiş ve evin önünde dolaşmış Fakat kaplumbağa bir türlü evinden çıkamamış Tavşanın tüm ısrarlarına rağmen dışarı çıkmaya yanaşmayan kaplumbağa Aslında tavşanın bu kendini beğenmiş tavırlarını da pek sevmiyormuş Uzun bir zaman geçtikten sonra kaplumbağa kapıyı açmış Tavşanla birlikte dışarı çıkıp oyun oynamaya başlamışlar Kaplumbağa yavaş olmasına rağmen satrançta, saklambaçta, çelik çomakta, damada, misket oyunlarında hep tavşanı yenermiş. Tavşan buna çok üzülürmüş. Her şeyi ben daha hızlı yapıyorum ama kaplumbağa beni her oyunda yeniyor dermiş. Tavşan her seferinde o kazanıyor. Düşünüyor düşünüyor ve bir defa da beni yeniyor. Buna bir çare bulmalıyım. Hmm. O yavaş ve hantal bir kaplumbağa ve ben ise şehrin en hızlı tavşanıyım diye aklından geçiriyormuş. Bir gün tavşan düşünmüş düşünmüş ve en sonunda kaplumbağanın kendisini yenemeyeceği bir oyun oynamaya karar vermiş. Kaplumbağa ile koşma yarışı yapacaklarmış. Hemen kaplumbağanın yanına gitmiş. Tavşan, ''Sen beni her oyunda yeniyorsun, yarış yapmaya ne dersin?'' diye sormuş. Kaplumbağa kabul etmiş ve yarış yapmaya karar vermişler. Koşacakları yolda yerlerini almışlar. Üçten geriye sayıp koşmaya başlamışlar. Hatta tavşan yarışa o kadar hızlı başlamış ki tavşanın çıkardığı rüzgar yüzünden kaplumbağa yere bile düşmüş. Kaplumbağa ayağa kalktığında tavşan neredeyse yolun yarısını bitirmiş.'' Ama kendisine çok güveniyormuş. Bitiş çizgisine çok az bir yolu kalmışken... ...yolda bayan ayıyı görmüş. Tavşan... Merhaba, yardıma ihtiyacın varmış gibi görünüyorsun. Aslında şu an bir yarıştayım. Ama bu öğlene kadar baya boş bir vaktim var. O yüzden sana yardım edip biraz eğleneyim. Demiş bayan ayı... Aslında ben de tam yemek yapmayı planlıyordum... ''Etrafı toplamama yardımcı olursun belki.'' Demiş. Tavşan ''Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz size yardımcı olayım.'' Demiş ve çimleri kesip ayıya yardım etmiş. Sonra da oturup yemek yemeye koyulmuş. Tam yemek bitmeye yakın Tavşan fark etmiş ki kaplumbağa durmadan yürümüş ve tavşana yetişmiş. Hatta geçmiş bile. Tavşan bir hızla Oturduğu yerden kalkmış ve onu tekrar geçmek için koşmaya başlamış. Bu sefer daha hızlı koşuyormuş ve kaplumbağayı tekrar geçmiş. Bu kadar hızlı koştuğu için yorulmuş ve bir ağacın gölgesine oturmuş. Ve biraz uyumaktan bir zarar gelmeyeceğini düşünmüş. Bir süre uyuduktan sonra uyanmış ve kaplumbağanın önünde koştuğunu görmüş. Tavşan oradaki bir kunduz yuvasına gitmiş ve kunduza ''Kunduz kardeş bu kaplumbağa hile mi yapıyor? Benden hızlı nasıl olabilir?'' diye sormuş. Kunduz da ''Ben sana söyleyeyim tavşan kardeş sen horul horul uyurken o büyük bir azimle sürekli koşmaya devam ediyor. Sen onu çok hafife alıyorsun.'' demiş. Tavşan Ah, ne var ki? Ben onu bir hamlede geçerim." demiş Kunduz. "Sen onu çok hafif alıyorsun Tavşan kardeş. Şimdi sen onu bir hamlede geçersen hile yapmış olmaz mısın? Bu yarışı gerçekten kazanmış olur musun?" diye sormuş. Tavşan, hmm, haklısın Kunduz kardeş. Şimdi ben onu geçersem hile yapmış olurum." demiş ve Kunduz'a hak vermiş. Bu sırada Kaplumbağa bitiş çizgisine iyice yaklaşmış. Tüm ormandaki dostları bitiş çizgisindeki yerini almış. Ve kimin kazanacağını görmek için heyecanla beklemeye başlamışlar. Derken yolun ucundan yarışmacılardan biri görünmüş. Bir de ne görsünler? Bu gelen bizim yavaş kaplumbağa değil miymiş? Tavşan ise ortalarda yokmuş. Kaplumbağa o yavaş haliyle koşmuş koşmuş sonra da bitiş çizgisini geçip birinci vermiş. Sincap, hey bakın biri geliyor bakın bu kaplumbağa diye seslenmiş arkadaşlarına. Tavuk şaşırarak kim diye sormuş. Yılan bu şey şey bu kaplumbağa demiş şaşkınlıkla. Kaplumbağa ise azmiyle gururlu bir şekilde ''Evet, sonunda bitiş çizgisine geldi diye cevap vermiş ormandaki dostlarına. Seyirciler kaplumbağayı kutlaya dursunlar. Yolun ucundan var gücüyle koşarak gelen tavşan görünmüş. Kan ter içindeki tavşan da bitiş çizgisine gelmiş ve kaplumbağanın yanında durmuş. ''Kutlarım seni, kutlarım kaplumbağa kardeş, benden hızlıydın, tebrik ederim.'' Demiş Kaplumbağa da Hayır hayır ben senden hızlı değilim Bunu herkes biliyor İsteseydin sen yarışmayı kazanabilirdin Demiş Tavşan da Evet kazanabilirdim Ama anladım ki önemli olan seni gibi inanarak Yarışmayı kazanmak için azimle çalışmakmış Hızlı olmak önemli değilmiş En önemlisi çalışmakmış Tıpkı senin yaptığın gibi gene beni yendin demiş. Sonra da tavşan ve kaplumbağa mutlu bir şekilde sonsuza kadar dost kalarak yaşamaya devam etmişler.